Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Abi günaydın. Evet bugün iki konu biri senin de hatırlatman üzerine. Holocaust Memorial Day olduğunu <gülüyor> şey yaptık 20 bu özel... Yahudi soykırımı anma günü dünyada. Evet özellikle Britanya'da 2001'de başlatılmış ama hepsini de kapsıyor benim de gördüğüm kadarıyla daha sonra Holocaust'tan sonra Kamboçya, Ruanda, Bosna Aha. ve de Darfur'da olup bitenleri de anmak ondan etkilenenleri de bu vesileyle yok edilen Yahudilerle beraber Bazı anmak. ülkelerde Ermeni felaketi de tabi bu işin içinde Evet 20, 27 Ocak Birleşmiş Milletler 2005'te yani 5 yıl önce bunu kabul etti ve yani BM üyesi ülkelerin de tabii kendi tasarruflarıyla bugünü bir anma günü olarak kabul etmelerini önerdi yani öyle bir öneriden başka yapacağı bir şey yok zaten ee, Türkiye'de bunlardan bir tanesi ama Türkiye'de yani ben hatırlamıyorum belki yanılıyorum ama yani beş yıldır bu konuyla ilgili bir herhangi bir e, çalışma herhangi bir etkinlik e, hmm. var mı sence? De... Avi'de de konuştuk biz de hiç duymadık. Duymadınız yani. değil mi? Hayır. Evet. Biz biz yapmış olalım madem. Evet. Yani görebildiğim kadarıyla Google'dan tek açıklama var zaten bu konuda. O da İkçila ve Milliçile Durden'in açıklaması. Hı hı. Bunun dışında Türkçe bir şey ulaşabilmiş değilim. Açıklaması. Şöyle var Türkçe yani Google'da baktığın zaman yurt dışında yapılmış olan anma evet. anmalardan söz, söz eden Türkçe haberler evet. var. Hakikaten bir şey yok. Bu akşam Fransız Taksim'deki Fransız en, Enstitüsü'nde e, bir e, anma toplantısı e, tertip ediliyor. Açık radyo, e, açık site haberini verdi zaten. E, bu Claude Lanzmann Shoah filmini yani şu an. yapan e, meşhur e, Fransız e, yapımcı, aktivist e, Simon de Beauvoir ve e, Sartre'ın arkadaşı. Çok uzun bir film. Ben bir bölümüne tanık oldum. Türkiye'de yok biliyor musun o film? Öyle mi? Tipler evet. var o yok. Muazzam bir şeyle çekilmiş. O inan fazla objektif insanı ürkütüyor yani. Evet. Benim çok kork kadar. korkunç bir film tabi. Hakikaten yani. ürpertici bir film. Bir baş Evet. Ee, ama kolay değil bulmak yani bir, birkaç kişi aramış geçenlerde e, yok yani e, bu kadar basit yok şimdi bugün bu yıl e, bu etkinlikler anma etkinlikleri Primo Levi e, yani İtalyan e, Yahudi e, kimyager ve yazar, yazar müthiş intihar bir yaza. etmiş e, sonunda bu Kamplardan kurtuluyor Auschwitzli, ee, seneler sonra e, kaleme alabilmiş bu bütün bu gördüklerini e, ve e, çağın Avrupasının e, en önemli tanıklarından biri yani o dönemin Avrupasının en önemli tanıklarından biri olarak geçiyor. Bu yıl e, bu etkinlikler ...Holokost etkinlikleri e, Primo Levi etrafında dönüyor. Türkçe'de e, üç tane eseri çevrilmiş, üçü de e, can, can Yayınları'ndan evet. Bir tanesi e, Ateşkes, diğeri şimdi değilse ne zaman? Üçüncüsü de bunlar da mı insan? Bunlar e, bu, bu kitaptan şu son adını ettim. Bunlar da mı insan kitabından? Birkaç alıntı yapmak istiyorum müsaadenizle ee, işin hem vahametini hem de güncelliyini anlatmak açısından yani belki holokost ve soykırım çağı bitti gibi geliyor ama hiç de öyle değil. Bu Alman lağerlerinden bahseden bir bölümü var kitap bir bölüm var kitapta yani toplama kampı lager Almancası. Diyor ki Levi, Alman lağerleri insanlığın kanlı tarihinde bile benzersiz bir, bir şeyi göstermektedir. Siyasal hasımları yok etmek ya da sindirmek şeklindeki eski amaca, modern ve canavarsı bir amaç ekleniyordu. Belli halkları ve kültürleri dünyada silmek. Aşağı yukarı 1941 yılında başlayarak lağerler devasa ölüm makineleri haline geliyordu. Gaz odaları ve ölü yakma fırınları milyonlar ölçeğinde insan yaşamını ve bedenini yok etmek üzere bilerek tasarlanmıştı. Tüyler ürpertici rekor, Ağustos 1944'te tek bir günde 24 bin ölüyle Auschwitz'tedir. E, Levi zaten Auschwitz'ten kaçıyor ve e, bugün de Auschwitz'in Sovyet ordusu tarafından kurtarılmasının yıl dönümü aslında. Evet o yüzden. Ocak 1945. Anma günü, evet. Hı hı. Diyor ki, Nazi lagerleri Avrupa'daki faşizmin doruk noktası, en uç noktası, onun en canavarsı belirtisi olmuştur. Ancak faşizm Hitler veya Mussolini'den önce de vardı. İkinci Dünya Savaşı hezimetinden sonra açık ya da gizlenmiş biçimlerde varlığını sürdürdü. Dünyanın her yerinde insanın temel özgürlüklerinin, ve insanlar arası eşitliğin yatsınmaya başlandığı her yerde tecrit sistemine doğru yol alınır ve bu durulması zor bir yoldur. Deneyimlerinin hangi korkunç dersi içerdiğini iyi anlayan ve her yıl genç gruplara rehberlik ederek kendi kamplarına geri dönen birçok sabık tutuklu tanıyorum diyor Levi nazı tabii tü, yani evet, kurtulamıyor değil mi yani çok acayip. sonunda da e, intihar ediyor. Evet. Bir iki yer daha var. E, bu kitabın yazıldığı aylarda yani 1946 yılında nazizm ve faşizm gerçekten de bir çehreden yoksun görünüyordu. Ancak aradan çok uzun yıllar geçmeden Avrupa ve İtalya kendisi İtalyan bunun saf bir yanılsama olduğunu fark etti. Faşizm ölmekten çok uzaktı. Yalnızca gizlenmişti. Bir zar içine kapanmıştı. Daha sonra yeni bir kılıkta, daha az tanınabilir bir halde, faşizmin kendisinin yol açtığı 2. Dünya Savaşı yıkımından çıkmış olan yeni dünyaya daha uyumlu olarak ortaya çıkmak üzere değişimini gerçekleştiriyordu. Hakikaten tüyler ürpertici bu söyledikleri. ve Hakikaten de öyle. Yani Bugün dünyaya baktığında... Ee... Aslanlar gibi ortada faşist e, e, politikaların dolaştığını ve e, aynı 1930'lardan itibaren 45'e kadar e, gerçekleştirdiği melanetleri e, bugün de e, yani dünyanın çok farklı yerlerinde hem de e, gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani Bu mantıletin evet, Diyor ki, e, nazi nefretinde rasyonellik yoktur. İçimizde olmayan bir nefrettir. İnsanın dışındadır. Faşizmin ölümcül gövdesinden doğmuş zehirli bir meyvedir. Ancak faşizmin de dışında ve ötesindedir. Onu anlayamayız. Ancak nereden doğduğunu anlayabiliriz. Anlamalıyız da ve tetikte olmalıyız. Anlamak olanaksızsa bilmek gereklidir. Çünkü olan şeyi geri dönebilir. Vicdanlar yeniden yola çıkarılıp karartılabilir. Bizimkiler de diyor. Evet. Bu e, çok ilginç e, yaklaşım e, çok ilginç bir e, gözlemi var. Aynı zamanda da kimyager başında da söyledim. Diyor ki taraftarların birer işkenceci olarak doğmadıklarını anımsatmak gerekir. Birkaç istisna dışında bunlar canavar değildi. Canavarlar vardı ancak sayıları gerçek bir tehlike oluşturmayacak kadar azdı. Sıradan insanlar, tartışmaksızın inanmaya ve boyun eğmeye hazır görevliler aslında daha tehlikelidir. Aşman gibi, Auschwitz'in komutanı Höss gibi, Treblinka'nın komutanı Stangl gibi, 20 yıl sonrasının Fransız askerleri, Cezayir'deki katliamcılar gibi 30 yıl sonrasının Amerikan askerleri, Vietnam'daki katılımcılar gibi buna tabi bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin o askerlerini ve İsrail'in askerlerini de dahil edebiliriz istersek değil mi? evet etmeliyiz de hatta. Burada son bir alıntım var. Başka birkaç orduyu da katmakta pek mahsur olmayabilir. İsmi lazım değil. Ee, yo, söyle, çekinme. Göğsünü göre göre. Hangi? Sen şey, simülasyon mu yapıyorsun? <gülüyor> bir nevi. Simülasyon içinde değil miyiz hep birlikte? Oraya da geleceğim. Bir e, alıntım daha var. Son. Bu e, Yahudi nefretiyle alakalı. Uygun olmayan bir adlandırmayla antisemitizm adı verilen Yahudi düşmanlığı diyor. Daha geniş bir olgunun, yani bizden farklı olana karşı duyduğumuz düşmanlığın özel bir durumudur kökeni itibariyle hiç kuşku yok ki, hayvanlara özgü bir olgu söz konusudur. Ancak insanda varlığını sürdüren tüm hayvanca dürtülere hoşgörüyle yaklaşsaydık, yanmıştık. İnsan yasaları tam da buna yarar, hayvanca güdüleri sınırlamaya. Yani burada hayvanlara biraz haksızlık etmiş bence ama. Evet. <gülüyor> Çünkü hayvan keyfinden öldürmüyor değil mi? Ee, ve son olarak şu e, Yahudiliğin bir e, e, olması gereken bir kötülük e, olarak algılandığı Hristiyan dünyasından söz eden bir paragrafı var. Muhteşem. Onu e, hatırlatmak istiyorum. E, derin özü açısından irrasyonel bir hoşgörüsüzlük olgusu olsa da antisemitizm tüm Hristiyan ülkelerde ve Hristiyanlığın devlet dini olarak güçlendiği andan başlayarak ağırlıklı olarak dinsel, hatta teolojik bir kılığa bürünmüştür. Aziz Augustinus'un e, çözümlemesine göre Yahudiler dağılmaya Tanrı tarafından mahkum edilmişlerdir. ve Bunun iki nedeni vardır. İlki İsa Mesih'in tanımamış e, olmalarından ötürü cezalandırılmaları. İkincisi tüm Hristiyan ülkelerdeki varlıkları kendisi de her yerde olan Katolik kilisesi açısından gereklidir. Bu çok vahip burada söylediği. Her yerde inançlılar Yahudilerin hak ettiği mutsuzluğu görebilsinler diye diyor. Bu yüzden Yahudilerin dağılması ve ayrılığı hiçbir zaman sona ermemelidir. Onlar cezalarıyla ebedi olarak hatalarının, dolayısıyla Hristiyan inancın gerçeğinin kanıtını oluşturmalıdırlar. Bu durumda Yahudilerin varlığı gerekli olduğundan Yahudiler kovuşturulmalı, takip edilmeli, taciz edilmeli ancak öldürülmemelidirlerdi. Evet. Tüyler ürperdi. Diye. Evet, evet. Yani. Evet. World Day. Bu arada Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama olmuş. Anadolu Ajansı'ndan şimdi haberden yukarıdan attılar ha, bize güzel. de. Ahmet Davutoğlu bir açıklama yapmış. E, e, o da e, niye bugün anıldığını ve e, Yahudi düşmanlığı, ırkçılık, yabancı karşılığı ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik tavrın kararlılıkla sürdürüleceğini ha, güzel, açıklamış. Evet. İlk defa. İlk defa bu, oluyor bu evet, Biz de hiç daha duyduğumuzu hatırlamıyorum. bunu. iyi oldu tabii. Hı -hı. Beş yıl sonra ilk defa. Yani iyi bu. Önemli. Evet tabii bütün bu yani Primo Levi'den ve benzeri deminde sen okurken aklıma Hannah Arendt'in de kötü sıradanlığı geldi bu Ayman davasıyla ile ilgili yazdıkları olağanüstü objektiflikte yani Primo Levi olsun Hannah Arendt olsun bir zaten ee, olağanüstü bir soğukkanlı bakışla, bilim, adeta tamamen laboratuvar, bilimsel bir bakışla bakıyorlar. O zaman daha da e, işin korkunçluğu çok daha net olarak ortaya çıkıyor. En korkunç olan da bence bugün İsrail'in bir Yahudi devleti, tek Yahudi devleti olarak buna benzer uygulamaları da sürdürüyor olması da... Ee, Evet. Yani bugün e, dışişleri bakanının e, açıklaması e, hakikaten çok önemli. Zira bu e, yani Yahudi soykırımını e, bilmek hem e, e, eskiden ve daha yakın zamanda olmuş e, olan diğer soy anlamak açısından hem bugünü ve bugün e, bugünkü Mesela Avrupa'daki e, Müslüman e, düşmanlığını e, buna tabi e, Türk düşmanlığını da dahil etmek lazım. Fobi anlamında söylüyorum. Evet. Yani korku ile karışık bir e, e, bir husumet ortamı. Bunları anlamak için çok önemli. E, yani Sadece bu Yahudilere e, mahsus bir Felaket de değil artık. Bu bütün dünyaya mahsus bir felaket o anlamda. Evet çok önemli yani bu, bu anma dedikleri şey bir klişe vesaire olmanın çok ötesinde özellikle de <gülüyor> gittikçe artan oranda anılması gereken şeyler yapılması gereken şeyler çünkü çok kısa bir bellek haline dönüşmüş vaziyette. Evet. Yani televizyon, dizi ve reklam kuşaklarıyla tam öylesine sarılmış bir durumdayız ki artık her şey belleğin deli, bellek deliğine anında atılıyor yani. Şimdi tabii Türkiye'deki bu Yahudi düşmanlığı ve genel anlamda yani gayrimüslim düşmanlık demeyelim de yani o bir, bir, bir tuhaf bir yani demin adını ettim o hayvansal duygularla alakalı. Bu, bunun bir politika haline dönüşmesi çok tehlikeli. Bunun önüne alınmasının bir tek yolu var. İki yolu var tabii. Birincisi ceza yani nefret suçu ki durdeciler bu konu üzerinde çok çalışıyorlar. Nefret suçlarının kim olursa olsun cezalandırılması gerekiyor. Türk Ceza Kanunu'nda 215 ve 216. maddeler bu, bu cezaların ifa edilmesi için yeterli ama uygulanmıyor uygulanmıyor, evet. uygulanmıyor ve bu Türkiye'nin başına giderek çok daha fazla iş açacak muhtemelen ikincisi eğitim tabi eğitim deyince de yani Hitler kitabının veya işte kavgamın benzeri tuhaf edebiyatın kolaylıkla bulunduğu bir ülkede şuanın bulunmaması önemli şuan hakikaten bir ders filmi olarak okutulabilir o kadar önemli bir çalışma çok uzun tabii bölüm bölüm ama yani ibretliktir ve yani dünyada bu ayarda bir iş daha yapılmadı. Yani o şoa'yı görüp de etkilenmeyen insan ben hatırlamıyorum. Tabii buna Yahudi propagandası diyenler çıkacaktır her zaman olduğu gibi ama bu bir yani dünyanın en temel kötü belleklerinden bir tanesi ve bu özellikle Türkiye'de bu soykırım sözcüğünün bir, bir, bir biraz tabu oldu ama kırıldı da ya artık o biraz o tabu tabuluktan evet. çıktı yani. Özellikle... Hayır yani tabi bu şoa gibi önemli bazı birkaç benzer ona ona benzer hiç film yok da ama o doğrultuda yapılmış bazı eserler var ama onların dışında da. Yani tarih kitaplarında da birazcık Auschwitz, Birkenau'da neler olduğunu filan da anlatsalar iyi olabilir çocuklara yani. Tabii şimdi bu bu yani Yahudi soykırımını görmezden gelmenin arkasında başka gayri ihtiyari veya bilinçaltı koruma korunma refleksleri de olabilir. Evet. Tabii yani Ermenilerin başına gelenle alakalı. E, dolayısıyla e, yani bu ama bu yani e, korkunun faydası, faydası yok, faydası yok e, ve bütün bunların konuşulması gerekiyor ki başımıza daha daha beteri e, gelmesin ki gelebilir böyle bir tehlike her zaman var. E, Levi de bundan bahsediyor yani bu anlamda hakikaten e, dışleri bakanlığını kutlamak lazım e, bunu hatırlatmış olmaları bile önemli. Ha, başka etkinlik olacak mı ben sıkatiyen sanmıyorum <gülüyor> başka bir etkinlik olabileceğini. Evet ama dediğin gibi bizzat Dışişleri bakanının ağzından da böyle bir şey duymak bizim için bir yenilikti. Bugün iki büyük yeniliğimiz var zaten. Birisini ilk defa emasya protokolünün de gözden geçireceğini Dışişleri bakanının ağzından evet. duyuyoruz. Evet, Evet, bir de bu da şimdi iyi bir gelişme. E, bir ikinci bugün konuşacağımız şeylerden biri de. Ha bu arada şey soracağım bu e, Anma Günü ile ilgili e, şeyden Genel Kurmaydan bir e, var mı bir açıklama falan? E, gördüğüm kadarıyla hayır. Abi sen takip ediyorsun onun için. Evet, o yani. takip. Şu an filmini oynatacaklarmış. Ha, öyle mi? <gülüyor> Oyunda mı şeyde simülasyonda? <gülüyor> PowerPoint gösterimi. <gülüyor> <abi>. Kare kare. <gülüyor> evet. ee, i̇kinci bir ilginç uh -huh. konu da e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde uh -huh. bir Türk, uh -huh. Türkiye'den bir parlamenterin Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi tarihinde ilk kez. Başkanlık görevine seçilmesi olması ve hemen arkasından da ilk konuşmasında da anayasa değişikliğini evet. söylemesi de önemli geldi bize ne diyorsun? Elbette yani pek çok anlamı var aslında Bir, Avrupa Konseyi'ni kuranlar Batı Avrupalılar tabi biz Avrupa Konseyi'nin kurucusu olduğunu söyleriz sağda sağda solda bu Galata meşhurdur. Doğru değildir. Mayıs ayında kurulur, 1949'un Türkiye Ağustos'ta girer. Yunanistan'la beraber zaten. Evet. Dolayısıyla kurucu murucu değiliz, sonradan girmişiz. Ve bugüne kadar bütün asamble parlamenter denirdi, yani parlamenterler meclisinin. Bu parlamenterler meclisi Avrupa Parlamentosu'ndan farklı bir sistem yani ee, ulusal parlamentolardan e, belli sayıda yani ülkenin kotasına göre vekil aynı zamanda e, Avrupa Konseyi'nin parlamenterler asamblesinde de e, görev yapıyor. yapıyor evet. Yani e, ayrı bir seçimi yok. Avrupa Parlamentosu da eskiden öyleydi. Ama 1979'dan itibaren doğrudan seçim yoluna gitti. Artık Avrupa parlamenterleri ulusal parlamentolardakilerden farklı. Şimdi e, 1949'dan beri Asamble Parlamenter'in başında e, Batı Avrupalı olmayan bir Avrupalı yoksa olmadı hiç. Dolayısıyla bu bir ilk. Ha, bu o açıdan anlamda. da çok önemli. Tabii, tabii. Bir. İkincisi tabii bir e, yani Avrupa'nın e, tek Müslüman kimlikli veya dinli diyelim ülkesi'nin e, e, bir vekilinin. E, Asamblenin başına geçiyor olması çok önemli. Bu bu bir alışma süreci yani yani orada insanlar e, başkanı e, bir Türk başkanı gördükçe daha da alışacaklar. Bu anlamda çok önemli bir gelişme. E, üçüncüsü e, Çav Mevlut Çavuşoğlu'nun e, kişiliği e, tabii Ç yani bu konulara e, çok hakim e, bir bir e, siyasetçi ve AK Parti'nin de Liberal Kanad'ına mensup Dolayısıyla bu da tabi yani hem oradaki yani Avrupa kurumları içerisindeki Türkiye'nin temsili açısından hem de içeri dönük baksan anayasadan bahsetti. Evet, ilk şey evet, ilk basın evet, toplantısında tabii. anayasanın değiştirilmesinin reformların önündeki fevkalade. en büyük engellerinden birini kaldıracağını evet, ifade etmiş. Evet, Yani zaten Avrupa Konseyi'nin e, tavsiyelerini, Venedik siyasi partiler konusunda bir Venedik kriterleri olsun. E, anayasa e, yapım süreci ki o konuda da çok çalışmaları var. Avrupa Konseyi'nin Avrupa Birliği'nden çok daha fazla çalışması var. 1989 sonrasındaki fiili duruma yani Doğu Avrupa'nın ortaya çıkması sonrasında bu ülkelerin her birine çağdaş bir anayasa gerekiyordu. Ve Avrupa Konseyi bu konuda pek çok çalışma yaptı. Türkiye tabii kendini Batı Avrupa'ya benzettiği için Bizim ihtiyacımız yok böyle şeylere falan demişlerdi zamanında. Şimdi nasıl olduğu ortaya çıktı. Bütün Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin anayasası Türkiye'nin anayasasından çok çok fersah fersah ileride. Hatta bazı Batı Avrupa ülkelerinin anayasalarından da ileride anayasalardır. Bu biraz Avrupa Konseyi'nin tavsiyeleri ile oldu. Dolayısıyla bu yabancı uzmanlığı küçümsememek lazım. Ne, ne bu konuda, ne başka bir konuda. Bu geçen sefer Avi ile e, Kürt meselesinin yani Kürt açılımının veya demokratik açılımın içini doldurmanın zamanı geldi üzerine bir program yapmıştık. Yani komisyonlar kurulmalı e, diyordum. E, birkaç kişinin dışında bu konunun e, nezaketini ve ciddiyetini e, anlayan çıkmadı açıkçası. Burada bir daha tekrar ediyorum yani hakikaten bu iş yani bu böyle kervan yolda düzülür mantığıyla yapılacak bir iş değil demokratik açılım. Bir taraftan Türkiye'nin batısında yani hem doğru dürüst bir şey yapılmıyor bir iki tane böyle spot iş yapılıyor işte bazı Kürt köylerinin adı geri verilecek falan gibi. Ama böyle uzun vadeli, uzun soluklu ve düşünülmüş, taşınılmış işler yapılmıyor. Yapılmadığı gibi bir de e, yani, bir dolu adam e, tutuklanıyor doğuda. Bunu unutmayalım Tabii, yani. yani burada... Belediye meclisi Tabii. başkanları, belediye başkanları, seçilmiş insanlar. Evet, Aa, bini aştı. İnanılmaz bir şey yani. Bini aştı ve Türkiye'nin batısında, Veysi sarı, sarı, sarı Sözen onu yazıyordu geçen gün gündemde. Yani, e, Türkiye'nin batısında darben e, yani darbe meselesi ve darbe nasıl e, bertaraf edilir e, konuşuluyor. E, doğuda da bir nevi darbe var diyordu. Yani, e, hakikaten orada orada bir işleyen bir süreç var ve e, tamamen e, şizofrenik bir durum yani Türkiye'nin batısıyla doğusu arasında inanılmaz bir. Ee, bir, bir kopukluk e, var ee, ve bunu kimse görmüyor yani bir, bir, sadece bu, bu işle uğraşıyoruz işte <gülüyor> malum ee, ve doğuda olup biten ne, ne e, kör ve sağır durumu dolayısıyla burada çok tehlikeli bir gidişat var yani her şey iyi gidiyormuş e, hissi e, ne i̇yi. kapılmamak ve orada olup biten yani bir topyekun meseleyi bir paket halinde ele almak gerekiyor. Biz hiç öyle her şey iyi gidiyor. Kapılır mıydı? Ben 65 yaşını idrak eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve çok ihtiyatlı olmayı öğrendim. Ömer Madre'den <gülüyor> bahsetmiyorduk canım. <gülüyor> Küçük şeylere sevinelim. Evet. evet. Bu arada Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bizim bu %10'luk barajla ilgili de bir raporu yayınladı. Ee... Tabii. ...47 ülke arasındaki en adaletsiz... ...yani konsey üye 47 ülke arasındaki... ...en adaletsiz Tabii. seçim sistemi... Evet. ...olduğunu söyledi. Evet. E, %3'ü geçen bir barajın sağlıklı olmayan... ...bir ülkenin net belirtilerinden biri olduğunu... ...da yani söylemişler. Aşırı. Ondan sonra hükümet kuramıyorsun ama... E, ...ama... E, ...yani... Ben, ...ayrıca... ...yani ulusal temsili... ...yansıtabilmek... E, ...için başka yollar da var... ...sadece baraj sistemi değil... Yani iki turlu sistemler var, ee, pek çok ülkede e, olduğu gibi. E, ondan sonra e, Türkiye vekilliği sistemi var, e, var oğlu var. Düşünmek lazım sadece, yani işte onun için yani, <gülüyor> bu işleri düşünerek yapmak lazım dediğim evet, o. Evet, fayda var. Evet. Peki, çok teşekkürler Elbirler. Cengiz. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.